Kaybolan Yazı Nikolay Vasilievich Gogol Seslendiren Akın Altan Kilisesinin zangoca anlatmıştır. Aynı şeyi bir kez daha anlatayım size istiyorsunuz ha? Pekala, paşa gönlünüzü eğlendirelim bakalım. Ah, eski zaman ah. Çok çok eskilerde. Yılı ayı bilinemeyecek kadar eskilerde olmuş şeylerin hikayelerini dinlerken ne hoş bir sevinç, ne tatlı bir haz doldurur insanın yüreğini. Gel gelelim akrabalarından biri. Deden ya da dedenin dedesi olayın içindeyse iş değişir. Çok çile çekmiş varvara için dua okurken hıçkırık tutsun beni yalan söylüyorsan. Olayları yaşıyor gibi oluyorum anlatırken. Dedemin dedesinin ruhuna giriyorum sanki. Ya da dedemin dedesinin ruhu içime giriyor. En çok da köyün kızları, oğlanları sıkıştırıyorlar beni. Gördükleri yerde yapışıyorlar yakama. Fomo Grigoryevich, Foma Grigoryevich, hadi korkunç bir masal anlat bize. Ne olur, hadi. Vır, vır, vır çeneleri durmuyor. Masalı esirgiyen yok onlardan elbette. Ama sonra yatakta çektikleri çok iyi biliyorum sıtma nöbeti tutmuş gibi zangır zangır titriyor hepsi yorganın altında. Karanlıkta gocuklarını başlarına geçirmeye her an hazırdırlar. Fare bir çömleği tıkırdatacak olsa ya da kendi bilmeden ocak demirine çarpsa ayağını aman tanrım. Yürekleri ağızlarına geliyor. Ama akıllanmıyorlar gene. Devrisi gün yakalıyorlar beni. Sanki bir şey olmamış Gece hiç korkmamışlar gibi, ille de korkulu masal anlatayım diye sıkıştırmaya başlıyorlar. Ne anlatayım size canım? Hadi iyince gelmiyor ki aklıma. Evet. Cadı karıları rahmetli dedemle nasıl maça kızı oynadılar, onu anlatayım. Ama baştan bir ricam olacak beyler. Sözümü kesmeyin lütfen. Yoksa... Yal gibi tatsız tutsuz bir şey çıkar ortaya anlattıklarımdan. Sonra şunu da belirteyim, nur içinde yatsın dedem öyle sıradan bir kazak değildi. Kilise yazısının A'sını da B'sini de kısaltma kurallarını da iyi bilirdi. Bayramlarda apostolu bir alırdı eline, şimdiki din adamları hiç kalır yanında. Apostol kilisenin kitaplarından biri. Siz de bilirsiniz okuma yazma bilenler çok azdı o zamanlar. Bir bölgede çıksa çıksa 3-5 kişi çıkardı. Demek, karşılaştığı herkesin dedemi yerlere kadar eğilerek selamlaması boşuna değildi. Günün birinde kazakların soylu komutanı herhangi bir konuda Çariçe'ye bir yazı göndermek istemiş. O zamanın alay yazıcısı olan... Hay Allah, lakabını bile hatırlayamıyorum adamın. Uzun saç desem değil, toparlak desem değil, dal taban desem o da değil. Yalnızca şu kadarını biliyorum... Hoş bir lakabı vardı. Her neyse. Alay yazıcısı odasına çağırmış işte dedemi. mi. Komutanın emrini bildirmiş. Hazırlanan bir yazıyı çariçe'ye dedem götürecekti. Dedem öyle uzun uzadıya hazırlamayı seven bir insan değildi. Yazıyı kalpağının içine dikti. Atını çıkardı ahırdan. Karısını, iki oğlunu, kendi deyimiyle iki domuz yavrusunu ki biri benim öz babamdır, şap şup öptü tozu dumana katıp dört nala uzaklaştı. Devrisi sabah horoz dördüncü kez ötmemişti ki, dedem topa girmişti. O günler panayır vardı orada. Sokaklarda iğne atsan yere düşmezdi. Ama dedem kasabaya girdiğinde, daha çok erken olduğu için herkes yerlere serilmiş uyuyordu. Serseri takımından burnu kıpkırmızı bir genç uzanmıştı birineğin yanına. Biraz ötede, Panayır'a çakmak taşı, boya, mermi, simit satmaya gelmiş bir kadın oturduğu yerde horluyordu. Açık bir arabanın altında bir çingene yatıyordu. Balık yüklü bir arabada bir çumak, sakallı bir Rus, belinde kuşağı, paltosunun yenleri geniş, ayaklarını yolun ortasına doğru uzatmış yatıyordu. Anlayacağınız, Panayır'ın alışılmış, bilinen her türlü kargaşası vardı burada. Çumak Tuz, balık, tahıl ve benzeri taşımacılığı ticareti yapan Ukraynalı köylülere çumak denirdi. Çevreyi iyice gözden geçirmek için oyalanıyordu dedem. Bu arada çadırlarda yavaş yavaş kıpırdanmalar başlamıştı. Yahudi karıları takurtukur tukur yerleştiriyorlardı şişeleri. Şurada burada duman halka halka yükseliyordu. Sıcak çörek kokusu yayılıyordu her yana. Çakmak taşıyla tütünün kalmadığını hatırladı dedem. Almak için alana doğru yürüdü. Daha yirmi adım gitmemişti ki, baktı karşıdan bir kazak geliyor. Boş gezenin boş kalfası olduğu adamın yüzünden belliydi. Kor gibi kıpkırmızı şalvarı, koyu mavi yarım kaftanı, alacalı bulacalı kuşağı, yanda sarkan kılıcı, ta topuğuna kadar uzanan bakır zincire bağlı piposu. Evet, bir kazaktı bu. Ah şu kazak milleti... Şöyle bir durdu karşıdan gelen kazak, pala bıyığını sıvazladı, topuklarını birbirine vurdu, oynamaya başladı. Hem ne oynayış? Ayakları usta bir kadının elinde iyi misali döktürüyorlardı. Bandurasının tellerini tepesindeki perçemini avuçlar gibi avuçlayıp bıraktı. Sonra ellerini beline koyup, Pirisatka’ya başladı. Şarkılar söylüyor, naralar atıyordu. Pirisatka bir Ukrayna halk oyunu. Bir zaman kazak göremeyecekti dedem. Bu karşılaşma hoşuna gitti. Söz söz açtı. Çok geçmeden arkadaş olmuşlardı. Çene çalmaya dalınca yolcu olduğunu unuttu gitti dedem. Büyük perhiz öncesi günlerde donatılanlardan faksız bir içki sofrasında yediler içtiler. Sizin de tahmin edeceğiniz gibi kadeh tokuşturmaktan, fakirlere para atmaktan bıktılar sonunda. Ne var ki panayırda temelli kalamaz bir insan. Daha sonra Birbirlerinden ayrılmamaya, birlikte yolculuk etmeye karar verdiği iki arkadaş. Kasabadan çıktıklarında hava kararmak üzereydi. Güneş dinlenmeye çekilmiş, onun yerini yer yer yanan soluk ışıklar almıştı. Ekili tarlalar, kara kaşlı genç kızların alacalı etekleri gibi göz alıyorlardı. Bizim kazağın üzerine korkunç bir gevezelik gelmişti. O kadar ki dedem de sonradan onların yanına katılan öteki ipsiz de, Adamın içine şeytan mı girdi oturdu ne diye düşünür olmuşlardı. Bir şeyler bulup anlatıyor anlatıyordu. Bunlar öylesine tuhaf hikayeler olaylardı ki dedem karnını tutarak kahkahalarla gülmüştü birkaç kez. Gülmekten çatlayacaktı neredeyse. Bu arada hava gittikçe kararmıştı. Hava karardıkça bizimkinin anlattıkları da daha saçma anlamsız oluyordu. Sonunda sustu. Konuşmaz oldu. En küçük bir hışırtı olunca irkiliyordu. ''Ne o emşerim? Ciddi ciddi korkuyorsun galiba. Kapağı eve atıp kendini sağlama almaktan başka düşündüğün yok şu anda sanırım.'' Birden durdu adam. Dönüp dedemin gözlerinin içine dik dik baktı. ''Sizden gizlemeyeceğim.'' dedi. ''Şunu bilesiniz ki, benim ruhum çoktan şeytana satılmıştır.'' ''Aman ne önemli.'' Gençliğinde şeytanla tanışmamış insan var mıdır? Bunun en iyi ilacı da, Değiş yerindeyse, Ölesiye dolaşmaktır. Ah arkadaşlar, Dolaşmasına dolaşıyorum, Gece gündüz demiyorum hem. Ah arkadaşlarım benim, Dedemle öteki ip sizin ellerini tuttu. Şeytana teslim etmeyin beni, ne olur. Bir gececik uyumayayım. Dostluğumuzu ömrümün sonuna kadar unutmam. Böylesine çaresiz bir insana niçin yardım etmesindi dedem? Açık açık söyledi düşündüğünü. Şeytana o köpek suratını uzatıp senin Hristiyan ruhunu koklamak fırsatını vermektense, ak perçemimi kökünden kazıtmaya hazırım. Gece, bütün gökyüzünü kapkara kaplamasaydı, her yan zifiri karanlığa bürünmeseydi, bizim üç kazak daha gideceklerdi belki. Karanlığın içinden Ölgün bir ışık onlara göz kırpmaya Başladığında Ahıra yaklaşmakta olduklarını hisseden Atlar kulaklarını dimdik Gözleri karanlığa dikili Hızlandırmışlardı adımlarını Işık onlara doğru Geliyordu sanki Çok geçmeden neşeli bir Vaftis töreni dönüşü yolun kenarına Uzanıvermiş bir kadın gibi yan yatmış Bir hana vardılar O zamanki hanlar şimdikilere benzemezdi Bir vatandaş Kafası dumanlanmaya, ayakları sekiz çizmeye başladığında değil şöyle bir uzanmak ya da döne döne oynamak, yatıp uyumak için bile yer bulamazdı kendini. Burada da avlu çumak arabalarıyla doluydu. Samanlıkta, sundurmaların altlarında, holde bir sürü insan, kimi bir köşeye kıvrılmış, kimi yere uzanmış, kediler gibi horluyorlardı. Yalnızca hancı ayaktaydı. Kandilin yanındaki tahtada çumakların yediklerinin içtiklerinin hesabını yapıyordu. Üç arkadaş, dedemin ısmarladığı birer büyük bardak içkiyi alıp samanlığa gittiler. Yan yana uzandılar yere. Dedem daha öteki yana dönmemişti ki, baktı, hemşerileri ölü gibi uyuyorlar. Sonradan onlara katılan üçüncü kaza dürterek uyandırdı. Arkadaşlarına verdikleri sözü hatırlattı. Adam dirseğine dayanıp hafifçe doğruldu, gözlerini ovuşturdu, sonra arkasını dönüp uyudu gene. Yapacak başka şeyi yoktu dedemin. Tek başına nöbet tutacaktı. Uykusunu dağıtmak için avludaki arabaları tek tek gözden geçirdi. Gidip atlara baktı. Piposunu yaktı. Sonra samanlığa döndü, arkadaşlarının yanına oturdu. Çıt yoktu. Öyle ki tek sinek uçsa sesi duyulacaktı. Birden bir hayal görür gibi oldu. İleride iki arabanın arkasından kül rengi bir şey boynuzlarını gösterdi gibi geldi ona. O anda göz kapaklarının üzerine bir ağırlık çöktü. Uyuya kalmamak için ikide bir yumruklarını bastırarak gözlerini oluşturuyor, kalan vodkasıyla yüzünü ıslatıyordu. Biraz açılınca kayboluyordu boynuzlu o şey. Ama çok geçmeden gösteriyordu gene arabanın arkasından boynuzlarını. Elinden geldiğince açıyordu gözlerini dedem. Ama uğursuz uyku bırakmıyordu yakasını. Bakışı bulanıyor, kolları uyuşuyor, başı dönüyordu. Sonunda uyku bütün bedenini öyle bir sarış sardı ki, ölü gibi düştü dedem. Uyudukça uyudu. Ancak yükselen güneş usturaya vurulmuş başını yaktığında gerinden fırladı. İki kez gerindikten sırtını güzelce kaşıdıktan sonra fark etti avluda ancak birkaç arabanın kaldığını belli ortalık aydınlanmadan yola çıkmışlardı çumaklar. Dönüp arkadaşlarına baktı. Sonradan onlara katılan kazak uyuyordu, öteki yoktu. Sordu soruşturdu, gören olmamıştı onu. Yalnızca kaftanını bırakmıştı yattığı yerde. Bir korku düştü dedemin içine. Kötü kötü şeyler geliyordu aklına. Gidip atlara baktı. Kendisininki de yoktu, kaybolan kazağınki de. Ne demek oluyordu bu? Tutalım ki adamı şeytan alıp götürmüştü. Peki ya atlar? Her şeyi enine boyuna düşündükten sonra şöyle karar verdi dedem. Şeytan yayan gelmişti yüzde yüz. Cehenneme kadar da hayli yol vardı. Bu sebeple dedemin atını atlamıştı. Arkadaşına verdiği kazak sözünü tutmadığı için çok üzülüyordu dedem. Eh diye geçirdiği içinden yapacak bir şey yok. Yayan gideceğim. Bakarsın yolda panayırdan dönen bir at satıcısına rastlarım. Bir at satın alırım. Kalpağını almak için uzandı. Yerinde yoktu kalpağı. Ellerini birbirine vurdu dedem. Kaybolan arkadaşıyla dün kalpaklarını bir süre için değiştirdiklerini hatırlamıştı. Şeytandan başka kim götürmüş olabilirdi kalpağını? Kazak ordusu komutanının süvarisi dediğim böyle olurdu işte. Çariçeye yazı götürmek böyle olurdu. Dedem şeytana öyle sövüp saymaya başladı ki, ''Sanırım o anda birçok kereler apşırmıştır cehennemde pis yaratık. Gel gelelim.'' Küfürle pek bir şey elde edemezsin. Öte yandan ensesini çok kaşıyıp durdu dedem ama bir sonuca varamadı. Ne yapacaktı? Başkalarına akıl danışmaya karar verdi. O gün handa bulunan aklı başında herkesi, çumakları, hatta hana bir şeyler içmek için uğrayanları topladı. Her şeyi, başına gelen işi anlattı. Çumaklar çenelerini kalın sopalarına dayayıp uzun uzun düşündüler, başlarını salladılar. Hristiyan dünyasında böylesine tuhaf bir şeyin olduğunu, Kazak ordu komutanının yazısını şeytanın yürüttüğünü duymadıklarını söylediler. Bazıları da, ''Şeytan ya da Rus bir şeyi çaldı mı, onun üzerine soğuk su iç artık.'' diye eklediler. Yalnızca hancı bir köşeye çekilmiş, sessiz oturuyordu. Dedem ona da gitti. Bir adam susuyorsa, onun akıllı olduğuna işarettir bu. Ne var ki, Hancı bu konuda bir şey söylemek istemiyordu. Dedem cebinden beş altın çıkarıp adama uzatmasaydı boşuna beklemiş olacaktı karşısında. Bir kenara çekti hancı dedemi. ''Yazıyı nasıl bulacağını söyleyeceğim sana.'' dedi. Dedemin yüreği hafiflemişti. ''Gözlerinden belli tam bir kazak olduğun. Korkmazsın. Dinle beni. Hanım biraz ötesinde sağa, ormana sapan bir yol vardır. Yalnız şunu unutma.'' Hava kararmak üzereyken çıkmalısın yola. Bu ormanda çingeneler vardır. Yalnızca cadı karılarının ocak demirlerine binip dolaştıkları zifiri karanlık gecelerde inlerinden çıkar demir döverler. Onların bu demirleri döverek ne yaptıklarını senin bilmenin gereği yok. Ormanı demir dövenlerin çıkaracağı büyük gürültü kaplayacaktır. Seslerin geldiği yana sakın gitme. Yanık bir ağaç göreceksin. Oradaki patikaya sap. O patikadan ayrılma hiç. Git, git. Çakal çalıları elini yüzünü çizecek, sık fındık ağaçları yolunu kapayacak. Hiçbirini aldırma, yürü sen. Küçük bir dereye götürecek seni bu patika. Ancak o dereye varınca durabilirsin. Görmen gereken kimseyi de orada göreceksin. Yalnız ceplerin dolu olsun. Anlarsın ya, insanlar gibi şeytanlar da severler parayı. Böyle dedikten sonra hancı odasına çekildi. Bu konuda daha fazla bir şey söylemek istemiyordu. Korku nedir bilmez takımındandı dedem. Kurt çıksa karşısına kuyruğundan yakalardı canavarı. Yumruk dövüşünde kazakların arasına bir dalardı, armut gibi peş peşe düşerlerdi yere adamlar. Ama böylesine zifidi karanlık bir gecede ormana girerken gene de bir ürperti dolaşmıştı sırtında. Tek yıldız yoktu gökyüzünde. Şarap mahzenindeki karanlıkla sessizlik vardı ormanda. Yalnızca başının üstünde, çok çok yukarılarda, ağaçların tepelerinde soğuk bir rüzgarın dolaştığı duyuluyordu. Ağaçlar da yapraklarını kıpırdatarak fısıldaşıyor, sarhoş kazak kafaları gibi dağınık sallanıyorlardı. Ama öylesine soğumuştu ki, koyun postundan gocuğunu hatırlamıştı dedem. Tam o anda yüzlerce çekiç birden inip kalkıyormuş gibi çınlamaya başladı ormanın içi. Çekişler beyninde inip kalkıyorlar sanıyordu dedem. Sonra bir ışıma oldu sanki ormanda. Seyrek bir çalılığın arasında uzanan bir patika gördü dedem. İşte yanmış ağaç. İşte çakal eriği çalılığı. Her şey ona anlatıldığı gibiydi. Evet, hanca aldatmamıştı onu. Ne var ki, dikenli çalılıkta yürümek pek öyle kolay değildi. Dikenin çalının böylesine acıtanını ömründe görmemişti dedem. Sonra yavaş yavaş seyrekleşti çalılık. Karanlıkta seçebildiği kadarıyla ağaçlar gittikçe seyrekleşiyor, irileşiyorlardı. Ağacın böylesine irisini lehilinde bile görmemişti dedem. Çok geçmeden bir dere, simsiyah, işlenmiş çelik gibi pırıl pırıl gözüktü ağaçların arasından. Dedem uzunca süre dikildi kıyıda, her yana baktı. Karşı kıyıda bir ışık vardı. Işık sönecek gibi oluyor, sonra yeniden canlanıyor... Kazak pençesinde bir leh beyci gibi titreşen suda yansıyordu. İşte küçücük bir de köprü. Yalnızca şeytanların arabaları geçiyor olmalıydı bu köprüden. Ama korkmadan yürüdü dedem. Göz açıp kapıya kadar karşı kıyıya varmıştı. Ancak o zaman fark etti ateşin çevresinde oturanların olduğunu. Gel gelelim oradakilerin suratları öylesine güzeldi ki Başka zaman olsa onlarla tanışmak zorunluluğundan kurtulmak için neler vermezdi dedem. Ama şimdi yapabileceği bir şey yoktu. İster istemez gidecekti yanlarına. Önce iyice eğilerek selam verdi. ''Tanrı yardımcınız olsun dostlarım.'' dedi. Ateşin çevresinde oturanların biri olsun başını eğerek karşılık verseydi dedemin selamına. Hepsi ağızlarını açmadan öyle oturuyor, ateşe bir şeyler atıyorlardı. Bir boş yer gördü dedem. Teklifsiz gidip oturdu oraya. Güzel suratlılar susuyorlardı. Dedem de açmıyordu ağzını. Uzun süre öyle oturdular. Dedem sıkılmaya başlamıştı artık. Elini cebine soktu, piposunu çıkardı. Ansızın kaldırdı başını, baktı. Onunla ilgilenen yoktu. Konukseverliğin de böylesi. Biraz kibar olun be. Ne biçim şey bu böyle. Görmüş geçirmiş bir insandı dedem. Ağzı laf yapardı. Nerede nasıl davranılacağını bilirdi. Doğrusunu söylemek gerekirse, kendimi unutmadan, sizi de incitmeden şunu söyleyeyim ki, pipomu çıkardım ama ateşim yok. Bu söyle ve de bir sözcükle olsun karşılık veren çıkmadı. Yalnız suratsızlardan biri kocaman bir kor parçasını alıp dedemin alnına doğru uzattı. Öyle ki, dedem atik davranıp geri çekilmeseydi, belki de ömrünün sonuna kadar tek gözle idare etmek zorunda kalacaktı. Sonunda, zamanın boşuna geçtiğini görüp, pislikler ister dinlesin ister dinlemesin, durumu anlatmaya karar verdi. Suratsızlar kulaklarını diktiler, ellerini uzattılar. Ne istediklerini anladı dedem. Cebindeki bütün parayı avuçlayıp, köpeklere atar gibi ortalarına attı. O anda her şey birbirine karıştı dedemin önünde. Yer sallanmaya başladı. Böyle ki o bile anlatamıyordu olanları. Cehennemin içine düşmüştü sanki. Daha dikkatli bakınca, ''Tanrım!'' diye haykırdı. Ne görülmemiş şeydi bu. Suratsızların suratları, nasıl söylesem, görünmüyordu. Cadı karıları öylesine çoktu ki, ancak yılbaşlarında kar yağdığında bu kadarı bir arada görünürdü. Hepsi de panayıra giden bey kızları gibi takmış takıştırmış boyanmıştı. Hepsi birden sarhoşlar gibi Trepak'a benzeyen bir şeytan oyunu oynuyorlardı. Trepak, ayakları yere hızla vurarak oynanan bir Rus halk dansı. Aman ne toz kaldırıyorlardı, ne toz. Öyle yükseğe zıplıyorlardı ki Onları gören vaftiz edilmiş bir insan korkusundan zangır zangır titremeye başladı. Dedem korkuyordu ama köpek suratlı, küt ayaklı erkek şeytanları, kuyruklarını sallayarak cadı karılarının çevresinde, güzel kızların çevresinde yakışıklı delikanlıların döndüğü gibi dönerlerken görünce, gene bir gülmektir aldı onu. Çalgıcılar da bazıları yanaklarını yumruklayarak sözde tef çalıyor, bazıları burunlarından saksafon gibi sesler çıkarıyorlardı. Dedemi görünce hep birden saldırdılar üzerine domuz suratları, köpek, keçi, baykuş, at suratları hepsi de öpmek için uzanıyorlardı dedemi. Tükürdü dedem. Ne pislikti bu! Sonunda kıskıvrak yakaladılar onu. Uzun mu uzun bir masaya oturttular. Dedem bu masada domuz eti, bol sucuk, soğanlı lahana yemeği çeşit çeşit görünce işte bu hiç fena değil diye geçirdiği içinden. Şeytan sürüsünün oruç moruç tuttuğu yok besbelli. Ne yalan söyleyeyim, yemek bulunca fırsatı kaçırmazdı dedem. Hemen girişirdi. Boğazına düşkündü rahmetli. Bu yüzden konuşmaya boş verip yağ dilimlenmiş tabakla jambonu önüne çekti. Çatalı aldı. Köylülerin saman attıkları yabadan biraz küçüktü bu çatal. En büyük dilime batırdı. Üzerine bir parça ekmek koydu. Ağzına götürecek oldu. Hoppala! Kendi ağzına götürecek yerde başkasının ağzına götürmüştü çatalı. Suratsızlardan biri kulağının dibinde, kaptığı lokmayı ağzını şapırdatarak yiyor, dişlerini takır tukur birbirine vuruyordu. Sesini çıkarmadı dedem. Bir parça jambon daha aldı. Üzerine ekmek koydu, ağzını açtı, tam ağzına koyuyordu, gene başkasının ağzına gitti. Üçüncü keresinde de aynı şey oldu. Tepesi attı dedemin. Korkuyu da kimlerin elinde olduğunu da unuttu. Cadı karılarının karşısına dikildi. ''Ne o pis yaratıklar?'' diye bağırdı. ''Benimle alay mı ediyorsunuz? Hemen şimdi kazak kalpağımı vermezseniz, katolik olayım sizin o domuz suratlarınızı enselerinize çevirmezsem.'' Dedem sözünü daha bitirmemişti ki, garip yaratıklar hep birden sırıtmaya başladılar. Sonra gürültülü kahkahaları kapladı ormanı. Bir an dedem. Cadı karılarından biri, başkanlarının o olduğunu sanıyordu dedem. Çünkü suratı ötekilerininkinden birazcık olsun güzeldi. Cırlak bir sesle, ''Pekala'' dedi. ''Kalpağını vereceğiz. Ama önce üç el maça kızı oynamalısın bizimle. İşe bakın. Bir kazak oturup karılarla maça kızı oynayacak.'' Uzun süre direndi dedem. Ama sonunda oturdu oyuna. Kağıtları getirdiler. Bizde yalnızca papaz kızlarının sözleri için fal baktıkları yağlı iskambil kağıtlarından farksızdı bunlar. Cadı karısı bir kez daha havladı. Dinle beni. Bir el olsun kazanırsan kalpağına kavuşursun. Ama maça kızı üç elde sende kalırsa kusura bakma. Yalnız kalpağın elden gitmekle kalmaz, belki dünyayı da bir daha göremezsin. Dağıt kağıtları koca karı, dağıt! Ne olacaksa olsun. Kağıtlar dağıtıldı. Kağıtlarını eline aldı dedem. Bakınca tuhaf oldu. İlaçlık tek kozu yoktu. Maçadan en büyük kağıdı onluydu. Tek ikili de yoktu. Cadı karısıysa ha bire beşli bastırıyordu. İster istemez dedem de kaldı maça kızı. Maça kızını dedem yer yemez suratsızlar her yandan kişnemeye, havlamaya, böğürmeye başladılar. Maça kızını yedi. ''Maça kızını yedi.'' Dedem kulaklarını tıkayıp ''Çatlayın, geberin pis şeyler.'' diye haykırdı. Sonra ''Eh'' diye geçirdiği içinden. Cadı karısı kardı kağıtları. Şimdi ben karacağım. Karıp dağıttı. Kağıtları eline alınca ilk gördüğü kağıt kozdu. Açıp hepsine baktı. Tek maça yoktu. Koz boldu. Başlangıçta çok iyi gitti işler. Cadı karısı sonra beşliyle papazları oynadı. Dedemin elinde kozdan başka kağıt yoktu. Hiç düşünmeden yapıştırdı kozları papazların üzerine. He he he, kazak maça kızı oynamıyoruz biz burada. Neyle kırıyorsun sen benim papazımı hemşerim? Ne demek neyle? Kozla kırıyorum. Belki sizin oralarda kozdur bu. Ama bizde koz başkadır. Eline baktı dedem. Gerçekten de adım açaydı kağıdı. Ne şeytanlıktı bu. Maça kızı gene onda kalmıştı. Cadı karıları gene yırtınırcasına çığlıklar atmaya başladılar. Öyle ki masa sallanıyor, kağıtlar masanın üzerinde zıplıyorlardı. Dedem kızdı. Son kez dağıttı kağıtları. Gene iyiydi durumu. Cadı karısı gene beşli oynadı. Dedem kağıdı kapayıp desteden birkaç kart çekti. Hepsi de kozdu. Koz! diye bağırdı. Kağıdını masaya öyle hızlı vurdu ki, Kart iki kat oldu. Koca karı hiçbir şey söylemeden maça sekizlisini bindi dedemin kağıdının üzerine. Neyle kırıyorsun kağıdımı pis cadı? Cadı karısı kağıdını kaldırdı. Altındaki koz olmayan bir altılıydı. Bir şeytan oyunu var bunda diye söylendi dedem. Yumruğunu var gücüyle indirdi masaya. Şansına cadı karısının elinde kötü bir maça daha vardı. Dedemin elinde de koz ikilisi. Desteden kağıt çekmeye başladı ama maça yoktu. Öyle boş kağıtlar çekiyordu ki sonunda umudu kırıldı dedemin. Kendini bıraktı. Oynayabileceği kağıt yoktu. Boş bir altılı attı ortaya. Cadı karısı aldı. Şu işe bak. Ne demek oluyor bu? Bir bit yeniyi var bu işte. Dedem çaktırmadan masanın altına soktu kağıtları. Hat çıkardı. Birden az papaz, vale, koz oldu elindeki kağıtlar. Oynadığı altılı da papaz olmuştu. Amma da aptallık ettim. Koz papazıymış oynadı. Ne? Aldın mı? Ya, demek öyle. As ister misin? As, vale. Şeytan yuvasını gök gürültüleri kapladı. Cadı karısı acılar içinde kıvranıyordu. Nereden çıktıysa pat diye kalpağı yüzüne çarptı dedemin. O anda korkusu da dağılmıştı. Kalpağını başına geçirdi. Yo, bu yetmez!'' diye bağırdı. ''Yavuz atım hemen şimdi karşıma çıkmazsa, bu uğursuz, pis yerde yıldırım çarpsın beni, hepinizin üzerine doğru kutsal hat çıkarırım!'' Gerçekten de kolunu kaldırmıştı ki, ansızın kuru at kemikleri takır tukur etmeye başladı önünde. ''Al atını!'' Atının kemiklerini görünce bir çocuk gibi ağlamaya başladı dedem. Ona yıllarca can yoldaşlığı etmiş hayvanını kaybetmek çok üzmüştü onu. Bu pis yuvanızdan çıkıp gitmem için bir at verin bana. Şeytanlardan biri kırbacını şaklattı. Bir at belirdi dedemin altında, kuş gibi uçurdu onu. Ne var ki yolun yarısında bir korku düştü dedemin içine. At onun bağırmasına, kırbaçlamasına aldırmadan dere tepe düz gidiyordu. Öyle yerlerden geçti ki gördüklerini yıllarca sonra bile anlatırken titriyordu dedem. Bir ara aşağı bakınca daha da arttı korkusu. Uçurum, korkunç bir uçurum vardı önünde. Şeytan atının umurunda değildi bir şey. Uçurumu geçmek için yükselmeye başladı. Dedem baktı olmayacak, atın üzerinden attı kendini. Kötüklerin, tümseklerin üzerinden doğru aşağı yuvarlandı. Ta aşağıda yere öyle bir çarptı ki, bir an ruhunu teslim ediyor sandı. O anda neler oldu bitti, hiçbirini hatırlamıyordu. Biraz kendine gelip de sağına soluna baktığında, ortalık iyice aydınlanmıştı. Hiç de yabancı bir yerde değildi. Kendi evinin damında uzanmış yatıyordu. Gere inince hat çıkardı dedem. Şu şeytanlara... İnsanoğlunun başına ne tuhaf şeyler geliyor. Ellerine bakınca donup kaldı dedem. Kan içindeydi elleri. Biraz ötede duran su dolu fıçının içine baktı. Yüzü de kanlıydı. Çocukları korkutmamak için güzelce yıkadı elini yüzünü. Sonra usulca girdi kapıdan. O sırada çocukları geri geri kapıya doğru çekiliyorlardı. Büyük bir korku içindeydiler. Dedemi görünce annelerini ona göstererek mırıldandılar. Bak, bak baba, annem deli gibi sıçrıyor olduğu yerde. Gerçekten de karısı... Kenevir tarağının önünde otururken uyuya kalmış elinde i, taburenin üzerinde uykulu uykulu zıplayıp duruyordu. Dedem elinden tutup usulca uyandırdı karısını. Merhaba hatun. Hasta falan değilsin ya. Kadın gözleri yuvalarından uğramış uzun uzun baktı dedemin yüzüne. Neden sonra tanıdı onu. Gördüğü düşü anlattı. Sözde soba Elinde kürekle evin içinde küpleri, leğenleri, daha bir sürü şeyi kovalıyormuş. "Eh!" dedi dedem. "Sen düşünde gördün, ben ayıkken. Sanırım evimizi güzelce okutmamız gerekiyor. Artık acele etmeliyim. Yola çıkmam gerek." Biraz dinlendikten sonra atına atladı dedem. Gece gündüz demeden gitti. Gideceği yere varana kadar durup dinlenmedi. Götürüp çariçenin kendine verdiği yazıyı Orada öylesine güzel, görülmedik şeyler gördü ki, yıllarca anlata anlata bitiremedi gördüklerini. Çok yüksek bir saraya götürmüşler onu. O On evi üst üste koysan belki gene ulaşamazmışsın tepesine. Bir kapıdan uzatmış başını, yok. Üçüncü kapıdan uzatmış, gene yok. Dördüncü odada bile değilmiş Çariçe. Beşinciye bakınca, altın tahtında oturur görmüş onu. Yepyeni gri bir kaptan varmış üzerinde. Çizmeleri kırmızı, kan kırmızısıymış. Önündeki altın sarısı lokma tatlılarından atıyormuş ağzına bir bir. Dedemin kalpağının kağıt parayla doldurulmasını buyurmuş. O kadar çok şey olmuş ki, hepsini aklında tutmak zormuş. Cadı karılarıyla arasında geçenleri unutmak istiyordu dedem. Birisi bu olaydan söz edecek olsa, bu onunla ilgili değilmiş gibi susuyordu. Olanları bir kez daha anlatmaya onu razı etmek için uzun süre yalvarmak gerekiyordu. Ne var ki, besbelli olaydan hemen sonra evi okutmayı ihmal ettiği için ceza olarak, dedemin karısının üzerine her yıl tam o günlerde bir tuhaflık geliyordu. Kadıncağız bütün gün oynayıp duruyordu. Başka bir işe bakacak olsa ayakları durmuyor, kendi kendine kıpır kıpır kıpır diyorlardı. Son